Nevi Beşer, bu son harbi umuminin eşet di zulüm ve istibdad ile ve merhametsiz tahribat ile ve bir düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve malupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azapları ile ve dünya hayatının bütün bütün fani, ve mubakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görünmesiyle ve fıtratı beşeriyedeki yüksek istidadatın mahiyeti insaniyesinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve ebedperest hissiyatı ı bakiye ve fıtri aşk-ı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en sert, sağır olan tabiatın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 lisanlarıyla ile beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı bâkîyeyi ve saadet ebediyeyi müjde verip bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatı ile belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber verip sarsılmaz kat'î delillerle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 Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh zemininin kıtaları ve hükümetleri Kur'an-ı Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlarını anladıktan sonra bütün ruh canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucizi ekberin yerini tutamaz. Saniyen!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 Aynı Hizbul Ekber-i Kur'ani'ye gibi fotoğrafla mucizatlı Kur'anımızı tab edeceğiz inşallah. El Baki kardeşiniz Said Nursi. Bismihi subhâne ve emmî şey'in illâ yüsbihu bihamdihi. Selamun aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü ebeden daimâ. Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela Nurun Fevkalade Has Şakirtleri sikkey gaybiye müstemilatı ile o evliyayı meşhur eden 40 günde bir defa ekmek yiyip 40 gün yemeyen Osman Halidinin sarih ihbarı ve evlatlarına vasiyeti ile ve Isparta'nın meşhur ehli kalp alimlerinden Topal Şükrü'nün zahir haber vermesiyle çok ehemmiyetli bir hakikati dava edip fakat iki iltibas içinde bu biçare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 Bazen de o şahsı maneviyi bir hadimine vermişler, o hadime mültepitane bakmışlar. Bu hakikattan anlaşılıyor ki, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir programı olarak neşir ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi, şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde.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 Ehli dünyayı ve ehli siyaseti telaşa verir ve vermiş. Hücumlarına vesile olur. Çünkü birinci vazifenin hakikatını ve kıymetini göremiyorlar. Öteki cihetlere hamlederler. Kardeşlerimin ikinci iltibası, fani ve çürütülebilir bir şahsiyeti, bazı cihetlerle birinci vazifede piştarlık eden nur şakirtlerinin şahs-ı manevisini temsil eden o aciz kardeşine veriyorlar.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 o gelecek zatın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor, yanlış olur. Hem hiçbir şeye alet olmayan nurdaki ihlas zedelenir, avam müminin nazarında hakikatların kuvveti bir derece noksanlaşır, yakiniyeti bürhaniye dahi kazaya makbule'deki zannı galibe gâlibe inkılap eder, daha muannit dalalete ve mütemerrit zındıkaya tam galebesi, mütehayyir ehli imanda görünmemeye başlar. Ehli siyaset evhama,